الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى, وعلى آله الطيبين وصاہبحی الغر المحاجرین المیامین ومن yani ehli sünnete göre kitap ve sünnetten Algılanma matodu. Nasları anlama. Nasları anlama ve delil olarak kullanma matodu. Yani ehli Sünnet kaynağını nereden alıyor? Geçen ders, bir ders yaptık. Bugün ikinci dersindeyiz. Geçen derste kısacası ne anlattık? Kitap ve Sünnet asas kaynaktır yoktur. Üçüncü kaynağı yoktur. Ehl-i sünnete göre iki tane kaynak var. Üçüncü kaynak yoktur. Birincisi kitap. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, sözü. Okuması bile ibadettir. İkinci kaynağımız Resulullah'ın sözü. Bunlar nedir? Nastılar, bunlar mazumdular hatadan. herçisi de hata kabul etmez. Bu çizsi olmasa olmazımızdır. Ana sermayemizdir. Dinin kaynağı, manbe'i, asas yeri buradan, bu kisinden bize emir gelir, neyi Onun haricinde hiçbir şeyi biz kabul etmiyoruz. Hiçbir şey istisnasız kabul etmiyoruz. Bu ki asas kaynaktır Bunu geçen ders açıkladık. Bu ders, üçüncü, ikinci derste, bu derste neyi açıklayacağız? Bu kitap sünneti kısacası dersi toparlasak açıklamadan önce bu ders nedir 7 asıl? Ehl-i sünnetin kaynağı nedir? Kaynağı kitap o sünnettir. Ama bu burada yetmiyor. Kitap o sünnet bu asas kaynaktır. Bir de kitap sünnetin dilinden anlayan şahıs üçüncü şarttır. Kitap o sünnet var elimizde. Ama kim bununla anlayacaktır? O da olmasa olmazdır. O da kimdir? Alimler. Alimler ehli Sünnete göre nedir? Peygamberlerin varisleridir. Peygamberler dirhem, dinar, mal bırakmazlar miras. Ne bırakırlar? İlim bırakırlar. Kim onu hakkıyla almışsa en büyük mirasa sahiptir. Hadiste geçti hocam. Eydir alimler ilimlerini nereden aldılar? 4 imam nereden در دم در دمم نردن اٹھابی اتھ بہ اٹھابی تابن تابی نردن صاحب کشا عالم درد چمد صحابت چرم دہابت شمد رسول اللہ ki bizim کم kaynağımız بچمس یہ چر یہ şart neye شرطر kaynak bırakmakta değil دیل ہوچھمخچم اسلہ رسول بچی نکھتھنگ سخت عدم عرب جبیلم انس بوس اللہ عظم عرب جبیل اجاخ او بر شیر اوند شرتن 10 شرتن جرم شرتھن بیر شیرتر ama ana شرطر ne olacaktır? İlim telebesi olacaktır. İlmin kokusunu alacaktır. Kitap ve sünnetin kriterlerini anlayacaktır. İlim ben odaya kapandım kitaplardan almak değil, alim de nasıl alim olur? Alimlerin dizi altında ondan zincirleme ilmi alacaktır. Çünkü bugüne kadar 1400 senedir ilim bize ehli sünnet olarak böyle gelmiştir. Hiçbir zaman bir alimimiz kitaptan alim olmamıştır. Kitaptan alim olan alim değil. Çok çok olsa, düzgün olsa aydın olur. Ahkam kesemez. vaz olur. Ama alim olamaz. Alim olmak için ne lazım? Zincirlemenin bereketi lazım. Neden? Çünkü Resulullah Cibril'den almış, Cibril de Allah-u Teala'dan almış. Gördünüz mü ilim zincirleme? Sen şu anda bir alimden alsan o alim o alimden dört imamdan ta, etba'u tabi'in tabi'in ondan sonra kime varıyor? Resulullah. Resulullah'a dedin kimden alıyorsun anlamı gelir? Cibir Aleyhisselam Allah-u Teala'dan alır. Alimsiz ilim bereketsiz olur. Demek ki üçüncü şart nedir bizde? Önemli meseledir. O da Kur'an ve sünnet bu kaynaktır. Üçüncü şert, mecbur kalıyoruz o üçüncü şertte. Çünkü Kur'an ve sünneti anlamak için üçüncü şart lazımdır. O da nedir? Alimlerdir dedik. Alimlerin de şertleri var. Eğitim, bu alimlerin kime dayandırıyoruz bu alimleri? Alimlerin başı kimdir dedik. Birinci kuşağı kimdir? Sahabeyi İçrem'dir. Bir de gelir bize diğer niye sadece kitap ve sünnet kaynak dediniz? Üçüncü kaynakı kabul etmiyorsunuz. Çünkü Allah Teala delillerini getirdi geçen derste. Kitap ve sünnetin haricinde kaynak geçersizdir. Eğidir. Bu günde bir denenin hakkı var bize desin. Niye sahabenin görüşüne bağladınız bu meseleyi? Alimlere bağladınız bu meseleyi? Eyvallah deriz. Çünkü bizim ehli i sünnet İtikadımız, dinimiz, matodumuz Allah'ın verdiği bize bir matodtur. İçinde karmaşık, çetrefil açık, boşluk bulamazsın. 1400 senedir bulunmamış, bütün ehli bid'at fırkaları ehli sünnete, ehli sünnette bir boşluk bulamamışlar. Bulmuşsalar kendi akıllarıyla bulmuşlar, hataya varamamışlar. Bütün kelamcıların birçokunun imamı ölmeden önce dönmüştür. Hata yaptığını bilmiştir. Ondan dolayı ehli sünnet itikadı. Niye Allah Subhanahu ve Teala dedirci yer üzerinde bular için kabul buyurmuş. Buları kabul etmiştir. Bereketli olmuştur. 4 imamın üzerinde ehli sünnet icma etmiştir bütün Müslümanlar. Çünkü metodları nebevidir. Nebevi ne demektir? Yani nastan dondurulmuştur. vehilen gelmiştir O da nedir Kur'an ve sünnetten ve yangılama matodu ve anlama istimbat etme matodudur Evet dersimiz aslında bunun üzerinedir bu özetidir Birinci derste biz delilleri sunduk bugünkü derste ne yapacağız bu delilleri açıklayacağız burada bitmiyor. dördüncü derse de geçeceğiz 5 derse de geçeceğiz Allah subhanahu teala ne kadar bize ilim, fehim vermişse bereket tevversin dua ederiz, düz de cüz getirsin, dua ederiz. bunu ehli sünnet çizgisinde anlatacağız bizim hedefimiz bu derslerden kitabı bitirmek değil demişiz bizim hedefimiz bir meseleyi tam anlamadan bırakmayacağız Bir de arkadaşlar bu ders var ya özellikle bu ders bugün de asrın bu dönemin en fitne olan dersidir. Neden? Çünkü her şeyhülislam kesilmiş İslam şeyhülislam kesilmiş. Her şeyhülislam ahkem kesiyor. Yen iki yüc var. Yen ahkem kesiyor. İşte bu bildiğimiz gibi biraz Arapça biliyor. Yen yani biraz ilm okumuş. Televizyonlarda, radyolarda çıkıyorlar. İşte biz de hocayız. Biz de alimiz. Bir kısmı de alimleri iptal ediyor. Biz de biliyoruz. Biz de delil kitap sünnet diyoruz. Çi tarafta 3tür Biz bunlardan çi taraftan de el-i sünnet beridir. Biz dört imamın yolunda devam ediyoruz. Dört imamın yolunda devam eden Allah'ın izniyle kendisini cennetin kapsında bular. İddialı konuşuyorsun deseler evet iddialık konuşurum icap etse yumruğumuzu masaya da uğrarız neden elimizde delil var bu da yetmiyor 1400 sene onaylanmış bir dinimiz matodumuz var 1400 senedir onaylanmış yani şimdi bir şeyi icat ediyorlar yen başarılı olur tutulur diyorlar yen tutulmadı bu model diyorlar neden tutulmadı e çünkü deneniyor bakıyor açığı var bozuktur filan, bu model tuturmuyor başka model daha tutuluyor. Bizim modelimiz, evvelallah vahiy ile olduğu için, 1400 sene, onaylanmış, yer üzerinde, kullanılmıştır. Aynen İslam dini gibi. Bugün de İslam dini, tarihine dönsen, açuh hiçbir şeyi yoktur elhamdülillah. Ha İslam toplumunda açuh var ise, zulüm var ise, yamukluk var ise, saktaçarlık var ise, Bu, dinlen hata değil. Haşa ve kefe. Musulmanların hatasıdır. Yanlış uygulamışlar, nefis yapmışlar. Onu İslamiyata mal edemez. Kim eder onu? Apaçık düşman eder. Göz göre göre hakkı örtel. İhsanların hatasını matoda yükler. Sen beni matodunla, asr-ı saadetten, üç dönemden ve ondan sonraki muteber alimlerin yollarıyla beni sorguya çekebilirsin. Belekiyde, köşede, merdiven altında bir şahıs tembeni sorguya çekemezsin. Evet. Kısacası budur. Ondan sonra devam ederiz. Bu dersin de içinde inşallah biz hastalıklar doğru olan nedir? Hastalıklar da nedir? Onlara da şey yaparız. E, açıklarız inşallah. E, geçen ders en sonunda E, Araf suresi 156. ayeti açığa mıştık. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla timatır. Bunu bitirdik. Şimdi 3. şarta geliyor. Şimdi kaynak bitti. 3. şart kaynak mı? Hayır. Açıklarız şimdi. Sahabe kaynak değil. Ama şarttır. Kaynağı anlamaktı. Yani bizim dedikçi tabir caiz ise Harcımız var, çimento var, kum var, harcı yapıyoruz. He? Bu harcı kim yapar? Usta yapması lazım. Ne kadar suyunu koyacak, çimentosini ne kadar koyacak, harcını ne kadar koyacak? Bunu usta bilir. Acemi adam getirsen ne yapar? Yani suyunu fazla koyar, o harcı bozar. Yani betonunu fazla koyar, o kuvamında kim yapabilir? Usta yapabilir. O usta nasıl usta oldu? Çıraklıktan yetişti, usta oldu. Kitap okuyarak usta olur mu? He? Kitap okuyarak olmaz. İşte kitapta yazıyor bir, bir kava çimunto, bir, iki hava kum, bir kava su ama piyasaya çıktığında onu yaparsan başka şeylerle karşılaşırsın. Bu çıraklıktan olur bu iş. Çıraklıktan olur, tecrübeyle kazanır. İlim de alimlerin dizi altında olur. Evet, bu derste buna çoklayacağız. Şimdi Eyüp kardeşi okuyacaktır. Biz yine de devam edeceğiz. Biraz yakına gelsin Eyüp. Ehl-i sünnetle al-cemaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden sonra genel olarak muhacir ve ensardan oluşan ve dinlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden samimiyetle, ihlasla, ilim ve amel birlikteliği içinde alan sahabenin özel olarak da raşid halifelerin izinden gider. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Özellikle Raşit halifelere uymayı ta tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur. Benim sünnetime ve hidayeti bulmuş Raşit halifelerimin sünnetine uyun. Ona sımsıkı sarılın. Azı dişlerinizle yapışın. Dinde sonradan uydurulmuş şeylerden de sakının. Çünkü dinde sonradan uydurulan her iş bilattir. Her bilatte bir sapıklıktır. Evet. Şimdi biz dedik ki birinci derste kitap ve sünnat kaynaktır. Bu iş bitmiştir. Kaynaktır. Ama Allahu Teala'yı biz görmüyoruz. Allahu Teala bize elçi göndermiş. Allah'ın rahmeti gereği dedik ki geçen derste Allah'ın rahmeti gereği elçi gelmiş. Elçiye zeval yoktur. Bizim çok güzel bir terimimiz var. Elçi gelmiş ne yapmış? Tebliğ ediyor. Allah Teala bunu istiyor sizden. Burada ne oluyor? Allah'ın rahmeti mutlak rahmeti gereği ya ben bu elçinin dilinden fazla anlamıyorum. Biraz ben bedeviyim. Ama Bedeviler oldu bu Ya Resulallah bunu anlamıyorum. Çok aldı beni. Bana bir şey söyle az söyle öz söyle gelip diyordular. Allah'ın rahmeti gereği o elçiyi bize aynen zamanda ne diyor elçiye? Sen bu ilmi tebliğ ederken de tatbih et. Uygula. Uygula bunu. Uygula. Pratiğe dök. Neden? Hatta yerleşsin. Çünkü ilim böyle alınır. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmi Cibril aleyhisselam'dan aldı, kulağınla aldı, yetmedi. Cibril aleyhisselam çok ilmi Resulullah'ın önünde uyguladı. Meselen namaz, en önemli meselen. Resulullah diyor, beni gördüğünüz gibi namaz kılın, demiyor, demiyor duyduğunuz gibi. Onun için hiçbir hadiste yoktur, çok az var, sorulmuş sadece cüz'i Resulullah açıklamıştır ne yapacaksın. namaz şekli hep sahabeler nekletmişler. Onun için dört, dört mezhepte baya namaz şeklinde çetrefilli ihtilafler var. Her mezhep bir şekil namaz kılıyor. Aslında fazla ihtilaf yoktur. Resulullah demek ki sahih olan bir kat çeşit kılmış. Bazen böyle kılmış, bazen böyle kılmış. Ama mesele nedir? Sözü, usulü fıkıhte söz, fiile, Tekdim olunur eğer ne zaman desteklisi varsa Ama burada fiil tekdim olunur. Çünkü Resulullah diyor beni gördüğünüz gibi namaz kılıyor. Resulullah kimi gördü? Cibril aleyhisselam Resulullah'ın önünde namaz kıldı. Ya Muhammed dedi benim kıldığım gibi ümmetine namazı kılmayı öğretti. Onun için hacde de Resulullah ne söyledi sallallahu aleyhi ve sellem? Beni gördüğünüz gibi hac yapın. Hacın arkanını, adabını, şertini, şürütünü uygulayın. Namaz da aynen öyle. Onun için Allah'ın rahmeti gereği ne kadar böğüc azim Rabbimiz var bize örnek verdi. Ondan sonra ne dedi? Örnek istiyorsanız en güzel örnek size Resulullah'tı وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا En güzel örnek sizler. Bu da yetmiyor. Ayetin sonu çok enteresandir. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرِ Kim? Allah'ı Bu ahiret gününü arzu ediyorsun. İstiyorsan. Onlara kavuşmak istiyorsan. Demek ki bu ne işidir? Samimi, samimi olanın işidir bu. Allah ve Resul'ün peşinde giden samimi olan adamın işidir. Musulmanın işidir. Evet. Şimdi bu örneği verdi bize. Resulullah bizim örneğimizdir. ehli sünnet. Bu kaynaktan başka kaynak kabul etmez. Örnekte kimdir Örnekte kimdir bize? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama bu örneğin de uzantısı olması lazım. İşte ehl Sünnet üçüncü şerti örneğin uzantısından almıştır. Resulullah nasıl orucu olmuş, nasıl zekat vermiş, nasıl savaş yapmış hepsini örnektir bize. İyidir. Bu ilmi Resulullah'tan kim aldı hakkıyla? Ashab-ı Ortaya çıktı mı bizim üçüncü şartımız Şer şeriatten e dondurulmuştur. Ha? Ne diyor? Alimler peygamberlerin varisleridir. Sahaba mirası kimden aldı? Resulullah'tan. Kimin ilmini aldı? Resulullah'tan. Burada bizim allımız dik. Çünkü şeriatten biz bu şeridi çıkarttık. Onun için sahabeyi kiram nedir? Çok önemli meseledir. Sahabeyi kiram bizim için en önemli meselelerdendir. Neden? Çünkü ashab-ı kiram Resulullah'ın birinci, bir numara telebesidir. Direkt. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı olarak onları yetiştirmiştir. Telebe her zaman kimden alır ilmini? Birebir hocasından alır. Ashab-ı kiram birebir Kimden almış ilmini? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de her peygamberin havarileri var, ashabı var, atrafındakiler. Onlar ne naklederler? Peygamberden ve hocadan ve alimden bütün hareketini, devrenişini gerçek olarak harfiyle naklederler. Bu bugün de böyledir. Her zaman da öyle gider. Her zaman bu böyledir. Üçüncü, Resulullah, e, ashab-ı kiramın aralarında bir çetrefilli mesele olurken, anlaşmasızlık ortaya çıkarken ne yapıyordular? Dönüyordular Resulullah'a. Ya Resulullah diyorlar bu ayeti anlamında hilef ettik. Birimiz diyor anlamı budur, o birisi diyor anlamı budur. Hangisi doğrudur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem noktayı koyuyordu orada. Bu doğrudur diyor Demek ihtilaf aralarında ne olmuş? Hallolmuştur. Dördüncü şart en önemli meseledir. Ashab-ı kiram ne akidede ne usulda ihtilaf etmemişler. Akidede ihtilafleri yoktur. Ashab-ı kiram tüm akidenin genelinde nedir? Bir matod üzerinediler, bir mezhep üzerinediler. İhtilafleri yoktur. Bugün de bizim akideleri de elimizdedir. Buna da biz ne diyoruz? Selefi salihin akidesi. Onun için biz diyoruz, iddialı konuşuruz. Bizim derslerimizde bir sahabe gelse otursa yabancılık çekmez. Evet. Şimdi bu olabilir. Ashab-ı kiram itikatta ufak tefek meselelerde ihtilaf etmişler. O da ihtilaf kabul edilecek meseledir. مسل رسول صلی اللہ دشر میرا دیر قسم جمہور Fıkhi meselelerde ashabı üçrem ihtilaf etmişler. Neden ihtilaf etmişler? Bu dinin rahmeti olarak. Onun için ihtilaf-i ümmeti Bu hadis değil ama güzel bir sözdür. Hadis değil. Bu güzel bir sözdür. Ümmetin ümmetin ihtilafi rahmettir. Neden? Fıkhi meselelerde. İtikadta Matut'ta, Matott'ta ihtilaf nedir? Ni'mettir. Ama فا ندر رحمت رحمت ومانہ بر فخر فخر یہ Ufak tefek meselelerinde ihtilaf var. Evet. Ondan sonra bu ashabı ı kiram bundan dolayı bizim için çok önemli nedir? Bir meseledir. Neden bir önemli bir meseledir? Çünkü ashabı ı kiram olmasaydı bizim dinimizi kimse bir güne kadar bize bu pakette bu sağlamlıkta Resulullah'ın aynen dediği gibi bize getiremezdi. Zincirimiz zincirleme devam edilir. O kadar uzantısı var. Aralarda kopuk yoktur. Sahaba toplumuna bakarken de bütün sahaba nedir? Bütün sahaba dedikçi fakih değiller. İçlerinde bir azınlığı fakihidir. Bu da ümmette de öyledir. Bütün ümmet alim mi? Bütün ümmetin görevi alim olsa ne olur? Dedi ben ağa sen ağa inekleri kimse ağa. Ata sözü var. Her şey alim olsa kim çalışır, kim teknoloji var, kim e, sanayi var, kim çiftçi var? Olmaz. Bu fıtrata aykırıdır. Her zaman bir azınlık alim olur. O da Tevbe surası 122. ayette Allah subhanahu wa taala diyor ve ma kana ve kaffa mu'minler cihada bile toptan gitmesiler bir kısmı kalsın bekçilik yapar bir kısmı kalsın hirasat eder çoluk çocuğa bakar yani sen git ülkeyi boş koyamazsın anladın mı sonra ne diyor fe laula neferun min kulli firqatin he fırkadan her toplumdan bir nefer nefer Arapcede -el, de azınlıktır. Ta eli eldeki parmak hederi azınlıktır. Taifetun taife de azınlıktır li yetefakahu fi'd din. Dinde dini öğrensinler fehih olsunlar. Ney için sebebini de veriyor Rabb-i Alemi. ve ve ve yunziru kavmhum. Hatta O meşgul olan cihatla, başka hayat şartlarıyla aralarında bir müşkület olduysa, yen dini bilcilere ihtiyaç olduysa ne yapacaklar? Bu fakihlere dönsüler. Le'allehum <gülüyor> yehverûn. Hatta Allah'ın emirlerini yerine getirsinler, yasaklarını çeynemesiler. Dikkat etsiler. İşte buradan çıkıyor sahaba toplumu birinci kuşak alimler şerttir bizim için. Şimdi bu genel sahaba toplumudur. Bu genel sahaba toplumunda dedik ki bir kısmı Alim alimiydiler. İşte bizim de 4 mezhep nereden çıkmış bunun uzantısıdır. Bazı cahiller var diyorlar ki 4 mezhepten önce ne vardır? 3 dönem Siz biz diyorsunuz 4 mezhebe uymamız lazım. E 4 mezhepten öncekiler dalalattır üzerinedir. Bu soru bile cehaletçedir. Çünkü mezhepler Resulullah zamanında bile başladı. Velâu cis Resulullah noktayı koyurdu ama mezhepler dercihen başladı. Her çeşit bir resul değildir. Mezhep nereden olmuş? Mezhep aslında 4 mezhep anlamak için 4 mezhep nedir arkadaşlar? Değil ki her birisi bir ümmettir, herbisi bir dine tabi'tir, her başka bir e, matodu var, Kur'an-ı sünneti başkadır. Hayır. Dört mezheb, yüzde yetmiş aynendir. Yüzde tuz ihlafleri var. O da ihtilaf kabul edilecek meselelerdedir. Bu dene gibi? Resulullah zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan döndü, hüd savaştan beni kurayza, arkadan Resulullah'ı vurdular. Musulmanlar. Geldiler, çindi namazını azan oldu, Cemaat geldi durdu namaza duracaklar Resulullah dedi hayır Biz Beni Kureyze'yi gidip Onların Diyarlarına gidip onları e, Gazv edeceğiz Onlardan savaş edeceğiz Orada namazımızı kılacağız Bir kısmı sahabet Ne oldu Resulullah aldı Elbisesini girdi yola düştü sahabeler de onun peşinden Bir kısmı Medine'de namaz kıldı Bir kısmı yolda kıldı Bir kısmı dedi hayır Biz Resulullah dedi orada kılarız namazımızı dolayı çıkmıştı مخ شرط ettikten sonra İbni Abbas وفات diyor عائشہ حضرت şey bilmiyor Bu konuda cahildir diyor. Bu mesele ihlaf ayrıdır arkadaşlar. Nasıl ayrıdır? Buna alemler geliyorlar bakıyorlar. Hazreti Ayşe Resulullah'ın bir durumunu aktarıyor. O durumu sadece eşi bilir. Hazreti Ümer'in oğlu Abdullah nereden bilir onu dışarıda? O evinin içinden bir meseledir. Onun için Hazreti Ayşe'nin fıkı burada daha ön plana çıkıyor. İşte bu türlü zenginliklerden dolayı dört mezhep olmuştur arkadaşlar. İşte bu sahabeyi kiram önemli meseledir bizim için. Onun için sahaba olmasa birinci kuşak olmasa alimler olmasa biz kitap sünnete dalamayız. Ne olur dalsak sapık oluruz. Bugün de sapıklar var biliyorsunuz ad vermeye gerek yok. Ad vermeye gerek yok. Ama her şey kimi kastettiğimizi biliyor. Türkçe'de bir sürü sapık var. Çıkmış ben de Arapca biliyorum. Yani yine o iyidir. Arapcası var. Birçok Arapcası da yoktur ahkem kesiyor. Tamma oradadır. Ne diyor? Ben bu ayetten bunu anlıyorum. İşte Allah-u Teala bunun önünü kesmek için üçüncü şartı şart koşmuştur. Bunun da adını 3. dönemde ne koymuşlar bu şartın adını? İcma koymuşlardır. Neden icma? Çünkü sahaba gelmiş bu ayeti okuyor, bu hadisi okuyor, bu Kur'an'ı okuyor, bu sünneti okuyor. Diyor Resulullah'ın muradı istediği bu ayetten, bu hadisten budur. Hepsi onaylıyorlar. Karşı çıkan yoktur. tespit oluyor bu fıkıh bunda adı nedir icma icma nedir toplu şekilde onaylanmış bildiniz mi şimdi icma nereden çıktı ondan dolayı icmayı inkar eden nedir sapıktır sapık ne demektir değil biz sapık derken aklımıza gelmezsin sokaktaki sapık biz burada ilim meclisindeyiz Sapıktır, yoldan sapmıştır, sırat müstakimden sapmıştır. Resulullah çizgiyi cüzürdür, bu sırat müstakimdir. Yollarında ne var? Dalalet yolları var. Sırat müstakimden çıkan dalalete sapar. İşte biz o sapıklıktan bahsediyoruz. Değil serseri olmuş diyelim, bir tanesi gelir, hoca nasıl olur sapık diyor bu hocalara. Hayır, biz o sapıklıktan demiyoruz. Sapıktır, sırat müstakimden sapmıştır. dalalat yoluna sapmıştır. Evet. Şimdi, bu nedir? Bu icmadır. Şerttir. Bir de Allah Subhanehu ve Teala bize Ummul Kitap'ta ne veriyor? Ummul Kitap neden dediler ona Ummul Kitap Fatiha Surasına? Çünkü Kur'an'ın anasıdır. İçinde Kur'an'ın özü var. Onun için namaz olmasa olmazdır Fatiha Surası namazlarda. 5 vakit namazda ہر رچatte فاتحہ okuyoruz. Sünnetlerinde فاتحہ okuruz. Fاتحہ nedir? Çok önemli meseledir. فاتحہ çok önemli meseledir. Günde kat sefer okuyoruz onu? Doğa yerindedir. Bu kitabı e, şeyinde e, nedir? تَوْحِيدِ رُبُوبِيَّتِ var içinde. اُلُّهُوِيَّتِ var. isim سِفَاتِ var. Doğa var. E, şeriat var. ittiba var. Hepsi var içinde. Fatiha surasında. Ama biz dersimizle ilgili olan nedir? Dua meselesidir. 5 vakit namazda ne dua ediyoruz? Diyoruz اِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ nedir? Arkadaşlar Resulullah'ın çizdığı yol. Yani Resulullah'ın gittığı yol sırat-ı müstakimdir. Bizi o sırat-ı müstakim üzerine kıl. Yani maksat nedir? Resulullah sizin için en güzel örnektir. Bak biz onunla emri olmuşuz. Resulullah'a örnek alırız. Resulullah sırat-ı müstakim üzerinden gitmiş onun eteğine sarılacağız. Onun peşinden gideceğiz. Bu bir. İhdine sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim Resulullah'ın yoludur. Ondan sonra sırat-ı lezine en'amte aleyh. O yoldan da bizi götür ki onlara in'am ettin. nimetini tamamladı Kimdir onların nimetini tamamlayan? Peygamberlerdir. Resulullah'tır. Ve onun peşinde gidenlerdir. Bunu nereden çıkarttınız? Bunu Nisa surası 69. meşhur bizim ayetimiz. Bunu açılamıştık. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالْرَسُولَ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederce? Burada dedik Demedi Allah'a sonra Resul'a. Allah ve Resul emirde eşittir. Ama biri yaratandır, biri kuldur. Burada bazı fırka karıştırıyor. Emir Allah'ın emriyle, Resulullah'ın emri eşittir. Aynen yerine getirilecektir. Ama birisi kuldur, birisi yaratandır. Olmaz Allah'a verdiğimiz, ilaha verdiğimiz kuluna da verir Onun için kulundan şefaat istenilmez. Kulundan medet istenilmez. Bu Allah'ın görevidir. Rububiyet meselesidir. Evet. Eydir Allah ve Resulüne itaat eden ne olur? Fa ulaika ma'al ladina en'amallah. En'amallah aleyhim minen nebiyyin. Kim bulara itaat etse, sırat-ı müstakim üzerinde geçse ne olur? Kim ila olur? سِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ O da kimdir? Bu bir ayette açı oluyor. مَا الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah onların üzerine nimetini tamamlamıştır. Kimlerdir? مِنَ النَّبِيِّنْ Nebiler. Bizim nebimiz kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وَالْصِدِّقِينَ kimdir? Hakkıyla Resulullah'a tabi olanlar Bu ümmetin sıddiki kimdir? Resulullah'ın خelifesidir. یہ چینزا عدم محمد رسول اللہ خلیفس اوچھم در ابو بکر صدیقی رسول متحمت صدیق اون سورا وشہ شہید لر بزم محمد چم در شہید لر حضرت عمر حضرت عثمان حزرتر پیغمبیر Salihler kimlerdir? Salihlerin imamı kimdir bu ümmette? Bütün sahabeler. Yani Sıddik, 4 halife, ondan sonra bütün sahabeler. Bılardan geçsek ne oluruz? وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Bılardan giden, bu toplumda, bu zümrede olunan, ne güzel bir zümrededir. Çünkü bunların yeri, فَرْدَوْسِعَلَةٍ İşte biz de, ihdine, اِهْدِنَ صِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاتَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Bu ayetten sahaba buradan çıkıyor sonra ne diyor توبة yüzde وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ sabiqun اَوَّلُونَ ilk islama ciren sonra girenler. muhacirlerden ve ansarlardan وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِ وَاُولَرَا كِمْ اِحْسَانْ لَنْ اُوْيَرْسَانِ یانِ تَابِئِينَ اَتْبَعُوا تَابِئِينَ وَهَاكَزَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ Olar Allah'tan razı oldular Allah da onlardan razı oldu Allah onlardan razı oldu bildik dedik nedir mi anlamı Allah razı oldu Kullug, kul, kul, kul, kul, kul olarak onları kabul etti ateştan kururaları cennetine sokar onları eyyidir onlar nasıl Allah'tan razı oldular رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُ عَنْهُمْ Allah'tan razı olmak alimler diyorlar ki anlamı gelir ki Allahu u Teala'yı hakkıyla tanıyacaksın. Allah'ın hakkını vereceksin. Nedir o da hakkı? Rububiyetinde şirk koşmayacaksın. Uluhiyetinde şirk koşmayacaksın. isim sifatlarında şirk koşmayacaksın. Allahu Teala üç şeyden sifatten بلن Rububiyet ısık verir, öldürür. Bu kimse onu yapamaz ondan başka. Ülûhiyet de bütün ibadetlerimiz tek O'nun olur, ortak koşmayız. İsim sıfatlarında onun eşi benzeri yoktur. Bunu yerine getirdik, biz ne oluruz? Hakiki münhid oluruz, Allah'tan razı oluruz. O zaman ne olur bize? Allah da bizden razı olur. Evet. Şimdi bu kadar biz anladık ki Üçüncü şert nedir? ehl sünnette olması olmazdır. O da nedir? Alimlerdir. Sahabedir. Sahabeyi kiramdır. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Bu da ne kadar kalın dersin. Bu da şu ayette biraz öne giderim. Nisa surası 59 ayet. Arkadaşlar bu çok önemli ayet. Çok önemli ayet. Burada bizim dersimizle ilgili noktayı koymuştur. Ne diyor Allah Subhanahu taala? Ya ayyuhal lazina amanu ey iman edenler. Kim iddia ediyorsa iman etmiş, im mümindir. İman derecesine gelmiş. Yani semi'na ve ata'na amanna demiş. Budur iman eden. Yok düz Müslüman. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُونَ Çünkü kim Allah'ın Resul emrinin önünde durar? مُؤْمِنَ adam Normal Müslüman sokakta çok var ama yasaları çeyniyorlar mı? Allah'ın emrini çeyniyorlar mı? جنہ işliyorlar mı? işliyorlar demek ki iman seviyeleri zayıftır im, as, imanın aslı var onlarında hakikati yoktur onlar o kadar iman var çifirden kurtarmışlar Sora ne diyor? Ey iman edenler, atiiullaha ve atiiur rasule. Allah'a ve رسول'üne itaat edin. Burada bir sorunumuz var mı bizim? Ehli sünnet olarak yoktur. Birinci ders açıladık. Hakkıyla Allah'a ve رسول'a itaat ederiz. Yani Kur'an'da, sünnette gelen naslar bizim başımızın üzerindedir. Onun önüne çıkmayız. Burada mesele kapanmıştır, bitmiştir. Sonra burada hiçbir sorunumuz yoktur. Burada birçok fırka İslam'da burada sorun yoktur. Sorun üçüncü şartta çıkıyor. Şimdi biz dedik çı kaynağımız var. Allah ve Resulü. Burada da Ati'u Allah'a ve Resul'a. Sonra üçüncü çıkıyor. Ve Ati'u e, Ati'u Allah'a ve Ati'u Resul'a و اول الامر منكم اول الامر nedir? اول الامر burada alimler ihtilaf ettiler. Dediler ulil amr sizin veli amrınızdır. Veli amr kimdir? Yönetici sahibi. Halife. Yani ne diyorlar başka tercümede? Va ha devlet başkanıydı. Yönetici alimlerdir yes. yani, اوتارٹ ama asıl اما Racih olan görüş alimlerdir neden alimlerdir Çünkü İslam'da چونچ de alimler başa getirir ر عم در نئے در اہل وحت شرہ چھی حضرت عمر الن خلیف اہ شرہ اہل وخت اون سرا دوت مش عثمان الدول شیخیل اسلام فتوا سعید پادشاہ عثمان الدول Şeyhül İslam'ın fetvasıydı. O nereden gelmiş? İşte bu ayetten gelmiş. Onun için alimlere uyun. Bak. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin, ulil emre itaat edin. Demagçı kim mezhepleri iptal etti? Kim alimleri ortadan çıkarttı? Allahu Teala'ya karşı gelmiş. Burada 7 sınıf var çıkartıyor. bir nefis havayla çıkartıyor. Bugün de dedi bizim toplumumuzda bunlar çoktur. Bir de yeni türüyen doğru yolda zannedil gidiyor. Kitap va sünnet diyor kimseni tanımam diyor. Anlatabildim mi? Onlar da Allahu Teala'ya ne yapıyorlar? Muhalefet ediyorlar. Allah Teala diyor ey iman edenler Allah'a, O'na, ve velimlere itaat edin. Bu ne diyor? Alimler kulak Olar adam, ben de adam. Oların aklı var, benim de aklım var. Olar istimbat ettiler, ben de istinbat ederim. Onun için diyor biz bayiattan mı anlıyoruz. Onun için matotta fehmus selef diyorlar. Biz diyoruz fehmus selef. İcmağın karşısına bir esnek terim çıktı. Fehmus selef. Selefin aynı işi. Evet doğrudur ama bu İcma daha kaliteli bir terimdir. Dört imam koymuş bunun adını. Bunlar ne diyorlar? Bu dedikçi kaymışlar, kitap sünnetçiler diyorlar ki menhecus selef. Yani kriterler elimizde var, kaynak da var, biz de çıkartırız. Yani şeytan gelip demiyorlar Allah'a muhalefet edin. Resulullah'a muhalefet edin. Dese hemen uyanırlar. Ya derler bizi kay yoldan çıkartın. Ama şeytan sinsidir, uyanıktır, biricimi çoktur. Ne diyor bunlara? Yok ya diyorsunuz da işte sizde kriterler elinizde var. Aratabildin mi? O zaman ne oluyor? Haricilik de zaten bu zihniyetten ola çıktı. Bunlar da bir nevi haricililer. Walau çi zahiren haricilere karşıdılar. Ama aynen çöken de bir de şöyleler. Biz ne diyoruz? Hayır. Biz ne kadar ilmimiz yükselse Bir ara onların bereketi o üç dönemdediler. Çı Resulullah onları tezkiye yapmış. Onların bereketi bizim gibi dönemde değiller. Onların bereketi hem dönem bereketi var hem asri saadete yakın olmaları var. Takva o zaman ayrıydır, ilim ayrıydır. Bin sene aramızda fark var. 1100 yüz, bin sene aramızda fark var ya. Gittikçe fotokopiyi çektikçe ne olur? Ton kaybeder. İşte ondan sonra ne diyor Allah Subhanahu ve Teala bu ayette? Fe in tenaza'tun fi şey'in. Yani bir şeyde ihtilaf ettiniz. Yani ben ayetten bunu anlıyorum, bu ayetten bunu anlıyorum. Bu olur Kıyamata kadar da olur. Bak burada Allah Teala kapıyı açmış bize. Fe in tenaza'tun fi şey'in. Bugün de ihtilaf edebiliriz. Ama ihtilafı ne çözer? Onun da çözümünü vermiş Allah Teala. Farudduhu ila Allah ve'r Allah ve رسولüne dön. Burada ölül emri zikretme allah Allah Teala. Gördünüz mü? Neden? Bak birinci de şart koştu. Çünkü ölül emr o kitap sünnetten icma çıkartırlar. Eydir burada eğer ihtilaf oldu ulul emre dönün. Eee ulul emre demedi dönün. Ne dedi? Allah ve رسولüne dön. Allah ve رسولüne niye dönün? Çünkü ihtilaflı meselelerde zaten ihtilaf nerede olur? İhtilaflı meselelerde olur. İcmaate zaten olmaz. Eğer Allah Teala burada deseydi, Allah'a ve Resulullah ve alimlere dönün, çetrefil olurdu. Altından kalkamazdık. Elhamdülillah bizim dinimiz vahiden olduğu için böyle çetrefiller yoktur. Ama bir mürci olsaydık, bir harici olsaydık çetrefil önümüze çıkardı. Çünkü onlar fikrin Iı, çalışmasıyla ortaya çıkmış o matodlar bizim matodumuz hayır vahiy ile gelmiştir Eydir ulül emr nedir burada arkadaşlar e, niye kaldırdı bunu ulül emr Allahu Teala çünkü biz icmaata zaten ihlif etmıyoruz ihlif etsak یا eyyuhel lezine amenudan çıkarız iman edenlerden çıkarız onun ki Allah Teala bak burada demedi ey musulman ey iman edenler dedi he bir düz musulman diyebilir Ben bu hayatı şey yapıyorum ya bayağı bu zordur bugün de geçerli değil diyebilir. Cehalet onu her şeyi söyleyebilir. Ama iman imanıyla bunu söylemez. Onun için icma'ın haricinde ki dört mezhepte olduğu fikir ihtilafler gibi olabilir. Eğri nereye dönerim bu halde? Asal kaynaka dönacaksın. Adamların görüşüne değil. Asıl kaynak hangisi sene yakunuysa onu tut. Muhakkak asıl kaynakta her şey var. Anladın mi İşte bu da çetrefil kahti. Farudduhu ila Allahi ve'r-Rasul. Bir de dönüp üzerine basıyor Allah Subhanahu teala Ne diyor? Başa bağlıyor ya Yuhellediine'menuya. İn kuntum tu'minun billahi. Eğer Allah'a inanıyorsanız. Bak Allah'a inanıyorsan desen her şey bitiyor. Yani Allah'a inanıyorum, hesap, kabir azabı, terazi, merazi, ahiret, cennet, cehennem. Hepsi buna dahil mi? Dahildir. Ama allah Teala rahmeti gereği, insanoğlu unutur, açıklama yapıyor. Ne diyor? İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. <gülüyor> ahiret gününe de inanıyorsanız. Zaten Allah'a inanan ahiret gününe inanır. Ama hatırlattırıyor. Ahiret gününe inanmak ne demektir? Hesap gününe. Hesap var, terazi var. Onun için hüküm verirseniz, ve ne zaman? En, en güzel معینیٰ tevil yani Şimdi alimler ihlefli mesele de ayetten kendi tevhillerin yapıyorlar. Ama burada ayeti zahirine hadisin zahirine teslim olun tevhilden kaçın. Onun zahiri en güzel tevhildir. İyidir bu arkadaşlar cüncel hayatta 1400 senede olmuş mu? Evet olmuştur. Nasıl olmuştur? Ben size şimdi hatırlıyorum. Dört mezhep de var. Var. Dört mezhep kaynağını nereden almış? Tevrat İncil'den mi almış? Hayır. Kur'an o sünnetten almıştır. Neden bunu diyoruz? Çünkü bazı var diyor ya bu dört mezhep nereden çıktı ihtilaflidir? Kitap o sünneti. Yani Tabi. Dört mezhep de kitap o sünnetten almış. Ama ihtilafli meselelerde ihtilaf olur. Bir mahsuru yoktur. Dört mezhep kurulmuş ama dört mezhebin içinde. Biz diyoruz dört mezhep hak mezheptir. Evet, arkasındayız, yumruğumuzu da masaya vurur Ama bu değil, dört mezhebin içinde haktır. Her şey haktır. Bak, bunu karıştırmayın. Ne diyorlar ammice? Alm, Almaydan armutu karıştırmayın. He. Yani biz ne diyoruz? Dört mezheb haktır, matot olarak, halıp olarak haktır. Ama içinde hata var, evet muhakkak hata var. E bizi bazıları geliyorlar, dört mezheb hak derken, Kur'an gibi, sünnet gibi her şey doğrudur. Hayır. Dört mezhebin ana cizgisi, ciz, matodu haklı. İçinde muhalif görüşler var, zayıf görüşler var. Bazı fıkhı kitaplarında sapık görüşler de var. Yani ders uzamasın, burada zikredebilirim. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki fikrinde o kadar sapık şeyler var, burada kargalar güler bize. Neden? O insanlık halidir. Ama alimlerin görevi nedir? Törpülemektir. İşte burada alimler nasıl ne yapmışlar? Mezhebin içinde içtihat üç şekildir arkadaşlar. Bir içtihadi mutlak, dört imamın gibi mutlak imam olur, içtihadı olur. Bir de içtihadi mezheb, mezhebin içinde müştehedi olur. Bir de içtihadi mesele, bir meselede içtihat eder. Meselen zekatı bu bölümün içime veririm, o meselede araştırma yapar, Kriterlerini koymuş, metin kitaplarını yazmıştır. ama onun yanında, İmam Şirazî'nin Metin kitabını şerh ederken El kitabını ne yaptı? Mecmu' yı. adı verdi bu kitaba. Bu kitapta mezhepten dışarı çıktı. Neden çıktı? Kendi mezhebini tartıştı. "Velâ bu benim mezhebim görüşüdür ama bu görüş mercu'dur." dedi. "Racih olan işte bu, bu bir mezhebin görüşüdür." یم بجور دہلیم دبدھ میسبی لتارتھ ان mi oldu hayır sapık mı oldu hayır tam tersine Allah'ın مول تو en تھم تھرس oldu اللہ da kazandı تو kendi بڑا خزاندنی zayıf yerleri زائفر İşte bu مسا meselelerinde nedir? Gerçek olan budur. Ondan dolayı dört mezhep haktır derken ana çizgisiyle haktır, içinde hatalar olabilir. İçindeki haktır biz demiyoruz. Evet, şimdi dört mezhebe geldik de bu nedir? Sahabe toplumudur dedik. Fıkıh sahabeden alınır. Sahabeler de dedik derece dereceydir. İçlerinde ne var? Alimler vardır. içlerinde alimler var. O alimler kimidir dedik? İşte İbni Abbas'tır, Abdullah e, İbni Umar'dır, Abdullah İbni Umru'dur, Muaz İbni Cebel'dir, Abdullah İbni Mesut'tür ve Hakkaza. Dört halifedir. Bunlar sahabedir. allah Teala bize ne dedi? Sahabaya tabi olun. O da nece dedi tabi olun? Ha? Ayetler hadislerden sahabeyi gösterdi. Ama bu sahabelerin içinde de dört halifenin ayrı bir yeri var. O da Nas'tan. Resulullah'ın Nas'ıyla. Dört halife bizim için daha bütün sahabeden dört halife daha öndedir. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Aleykum bi sünneti. Fitne olanda, hadisin öncesinde fitne olur, karmaşak olur. Çıkış yolu nedir? Sünnetime sarılın. Süle dedi ve sünnetul hulefa'il mehdiyyin er raşidinan bennan sonra raşid halife mehdi halifelerin sünnetine sarılın. Temessuku biha buna sarılın ve aleyha bin wawiz. Wawiz nedir? Azı dişler. Sen bir kumaşı düşünün ön ön dişine tutabileme bilemezsin çünkü ön diş keser tutma işi değil. Opar korkarsın. Azı için tutasın. işte azı dişine bulara örnek veriyorum size. Sım sıkı yani. Sorada diyor va iyyakum vel muhdethati'l umur ve muhdethati'l umur. Soradan dine eklenen fikirler, alışlar, verişlerden uzak durun. Çünkü fe kulla muhdethatin bid'at. Bütün yeni ortaya atılan bid'etir ve kullu Bütün bid'at dalalett. Nedir dalalet? Sırat-ı Yan kaymıştır, çizmiştir. İşte onun için Ehl-i Sünnet'in metodu sahabeye uyar, sahabelerinde de ön ilk önce 4 halifeye uyar. 4 halife de ümmetin neyidir? He? İcma etmiş raşid halifedir. Onların sünneti bizim için sünnettir. Diğer sahabelerin sünneti bizim için sünnet mi? Hayır. ört helifefennin sünneti bizim süntti İbni Ümar ne kadar İbni Abbas Böyüç am diler ama bir sünnet koşaları biz onu elimizin arkasıyla işte böyle itkleriz kuşura bakma deriz matoda karşııdır bu matotta yoktur senin sözünü alır matotta senin nekle ilmi alacağız biz senin anladığın ilimden ama matt kuramazsın bizim için amaört helifa kurabilir bak bu da ayrıcalık var Edir 4 halife de kurdu. tabi onlar da kurmadılar Ama bazı istekler oldu, cerekler oldu. Allah Subhanahu ve Teala bu ihtihad meselesinin önüne açmam için bunu da bize örnek verdi. mesele talak meselesi. Talak meselesi nedir? Arkadaşlar, bir mecliste oturmuşsun. He? Hanımına dedin sen boşsun, boşsun, boşsun. Üç kere boşadım seni. Haktın gittin. Bu bir boş sayılır. Anlatabildim mi? Bir boş sayılır. Ki hakkın daha kaldı. Vela üç değil, 300 kere değil. Bir mecliste bir boş sayılır. Çünkü Resulullah zamanında böyledir Abu Bakir zamanında öyledir Hz. Ömer'in ilk önce iki sene Hatırladığım kadarıyla böyledir. Ondan sonra ne oldu? Sakkız gibi oldu talak meselesi sahabe toplumunda. Yeni o toplumda. Çünkü birçok Medine'ye gelen olduğu sahabe değildir. Resulullah'tan sonra gelenler oldu. Ne oldu? Her şeyde hanımına diyor sen üç kere boşsun. Ondan sonra çeviriyor hanımı. Hazreti Ömer baktı bu bir fitne oldu talak meselesi Hazret Ömer'de meşhurdur sopasıyla yani işi ciddi alır şediddir ne yaptı burada bu fitnenin önüne çıkmak için bir fetva verdi iyidir fetva ehli mi evet ehlidir Resulullah Allah ve Resulullah bize onu edres göster hem Ülül Emr'dir hem halifedir hem alimlerin başıdır hem de dört Raşid Halife'nin birisidir ne dedi dedik bir mecliste üç kere boş desen sen boş olursun. Artık sana onu döndürmem hanımın. Eyvah! Her şey ne oldu? Ağzından talak çıkmadan önce pişirip kendini kontrol ediyordu. Demek ki bir cerek vardır bu fetvayı çıkarttı. Alimler ne diyorlar? Sonra dört mezhepte bu, bu meselenin üzerine gitti. Hazreti Usman Ne yaptı? Resulullah zamanında Cuma namazında ne sırıydır Cuma namazı? Resulullah evinden çıkardır. Minberin üzerine çıkardır. Esselamu Aleykum derdir cemaata. Ondan sonra cemaat derdi Aleyküm ve selam, Bilal de Resulullah'ın salamını duyduğunda caminin yüksek bir yerinde azanı verirdi. Ondan sonra Resulullah hutbayı verirdi. Ondan sonra namaz kılardı. Hazreti Osman zamanında Medine çok genişti. Bazar kalabalık oldu. Hz Ossman çıkıyor Hü Selam aleyküm diyor bile lazan veriyor hala her çeş şey pazarda alışveriş yapıyor a abilal lazan okudu geliyorlar kutkmanın yarısını kaçırıyorlar yani de hepsini kaçırıyorlar en sonuna yetıyor Hzre ne yaptı bir ihtiya yaptı dedi Bilin azanının önünden 5te 10 dakika, dakika önce bir dene geçsinçarşlı bir azanı verirsin buney için Hatta insanlar biller azan okudu geller Hadde sen Namazın cumanın bereketi gitmesin. Bu içtihat gereğidir. Eydir bu içtihatlar. Bu içtihatlar ümmete elzem mi yoksa sebebe bağlıdır? Alimler diyorlar elzem değil. Sebebe bağlıdır. O sebep kalktığında bu içtihatlar da iptal olabilir. Kimin kimin emri elzem olabilir? Sadece Kur'an ve Sünnet. Allah'ın ve Resulü Onun için alim dört mezhep gerçek bu konuda talak meselesinde almışsa ama birçok imam da talak meselesinde almadı. Dedi eğer e, eskisine döneriz, eğer bir mecliste üç kere boşsun dese bir boş olur. Çünkü Resulullah zamanında öyleydi, Rabbu Bakır zamanında öyleydi. Hazreti Ömer'in bir döneminde Hazreti Ömer bir sebepten dolayı mı dedi? O sebep olmadıktan dolayı ne yaparız? Biz aslına döneriz. Hazreti Usman'ın da azanı velev bugün de günde Türkiye'de iki azan okunuyor. Birçok İslam aleminde de. Birçok İslam aleminde de tek azan okunuyor. Kaldırdılar Hazreti Usman'ın azanı. Neden? Çünkü Hazreti Usman bir sebepten dolayı iştahat etti. O sebepte nedir İnsanlar e şu anda saat var, zamanı bilintiren vesileler var. O iptal oldu o zaman. O zaman kalkabilir. İşte onun için bu dört imamın özel bir yeri var. Bu dört imamdan sonra kime ehl Sünnet tabi olur dedik? oranı ne oku istersen? Ee, devam, he, devam et orayı. Onların ardından ehl Sünnet tabiinden ve onlara en güzel şekilde tabi olanlardan oluşan faziletli ilk nesile tabi olur. Ki onlar hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu Size ashabımı sonra onların ardından gelenleri, sonra da onların ardından gelenleri tavsiye ederim. Evet. Şimdi sahabe döneminden sonra kim? Etabu Tabein, Tabein. Elhamdülillah neye? 4 imam da Etabu Tabein'den. Gördünüz mü? Ne kadar sağlam yerdeyiz. Ahkam kesenler havada resim yapıyorlar. Suyun üzerinde yapıyorlar. Biz رسولہ سلام خوم اصا بھی بن سورا صحابی نم سہابن سور گلحلردن سور گلر اچن رسو اللہ رسولہ ہے بھا سمجھ پن دور جیسے اللہ عم ج اختلاف احمد محمود Abdullah İbn Ömrudan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan bir hali hepsi cehennemdedir. Ravi Abdullah kurtulan fırka hangisidir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir buyurdu. Benden sonra ümmetim 73 fırkaya ayrıldı. 70 kişi ataştadır. یعنی ایباللہ bazı سور مدیشیم لڑ دے رہے انٹر یعنی شفر جلیب در شر مسلمان لارا الفاظ فرقالر نات مچھر لفدے سے fırkaları tanıma فرکل مچھر değil mi رسول Ben olduğum yol, sırat-ı müstakim ve benim izimden giden ashabımdır. oların izinde gidin kurtarırsınız. Gerisi nedir? Dalalet yoludur. Dalalet ataştadır Mesele bitmiş mi? Bitti. Çetrefil var mı? Yoktur. Bizim matodumuz apaçuktur. Bu da bitti. İşte ondan sonra ondan dolayı ashab-ı kiram bir meselede ihtilaf ettiler. Dediğimiz gibi şey suresinde Nisa 59. bize önce açtık. Ya iyellediğine amenu ey iman edenler Allah ve Resulüne ve alimlere itaat edin. İhtilaf oldu Allahu Resulüne dönün. Bu en güzel nedir? Tevildir. Ondan sonra ye oku ayetten sonraki için. İşte bu uyuş anlayıştan yola çıkarak onlar anlaşması kaydedir. ondan sonra ayetten sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kitap ve sünnetin anlaşılmasında Ehl-i sünnetin müracaat kaynağıdır. Çünkü onlar Kur'an'ın ilişine şahit olmuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yaşamışlar ve dinin esaslarında hiçbir ihtilafa düşmemişlerdir. Onlar insanlar içinde Allah'ın ve Rasulünün muradı ne neydi bilenlerdir. allah Teala onlara uymamayı azap, sapıklık ve tefrika olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim Peygamber'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse Onu o yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Bu ayette arkadaşlar bizim için tam sırat müstakimi gösteren yol haritasidir. Ne diyor Allah-u Subhane ve Teala? وَمَيَنْ <gülüyor> يُشَاقِقِ Bak demiyor yuhalifur Resul'a. Diyor kim Resul'dan bir ezbele ayrılsa, bir ezbele az kıvırdasa yolda giderken az kıvırdasa demiyor ters düşse Resul'dan. Ters düşse zaten o uyanmış. Biraz ayrılsa yolun. Yani sırat-ı müstekimden biraz ayrılsa. Çünkü şeytan uyanıktır. Sene diğerce yan yoldan geçelim. Yan yoldan çestirme bilirim ben. Aynen hedefe gidiyoruz. Belki onlardan önce çestirmeden geçeriz. Şeytan böyle aldatır sen. On Allah-u Teala'dır. Ve men yuhşak. Şak nedir? Biraz. Böyle az bir az böyle saptın o yoldan. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى حقı bildikten sonra وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مؤمنlerin yolundan başka bir yol tutar مؤمنlerin yolundadır nedir dedik Resulullah dedi ben o ashabım sırat müstakim üzerine gidiyor sen şeytana uydun dedin çestirmeden gelireceğim مؤمنlerin yolundan başka bir yola gideceğim نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ciddi yola göndeririz onu Onun da en kötü bir yoldur. O da nedir? Dalalat yolu, ataş yolu, cehennem yolu, iblisin yanıdır. Ne'udü billah. Burada espri nerededir alimler diyorlar. Burada diyor Allah subhanehu teala burada adını koymuştur. Gayre sebilil mu'minin nedir arkadaşlar? Mu'minlerin yolundan başka bir yol ne yaparsa tutarsa. Mu'minler kimdir burada? Kimdir muminler? Birinci toplumda mumin kimdir? Sahabe-i mesela Mesele kapanmıştır. Derste de bitmiştir. Nedir mesele? İnnehu kitab sünnet ashab-ı kirab alimlerdir. İnşallah önümüzdeki derste de bunun e, devamını inşallah devam ederiz. Bugün de bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.